B. Çin, Hint ve Kızılderili kültüründeki gelişmeler Kendi özgürlüklerinde uygarlık sistemleri olan Çin, Hint ve Amerika Kızılderili kültürlerindeki gelişmeleri de kısaca gözlememek öğretici olacaktır. Çin, daha önce dediğimiz gibi son buzul döneminin sona ermesiyle birlikte Güneydoğu Sibirya'dan M.Ö. 10 binlerden itibaren daha güneye yayılan grupların iskan ettikleri en önemli bölgedir. Deniz ve büyük akarsuların kıyılarındaki verimli topraklar, bitki ve hayvan deseni hem neotik kültür hem de kent uygarlıkları için oldukça elverişlilik sunmaktadır. M.Ö. 4000'lerde bir Çin neotik devriminin geliştiği gözlemlenmektedir. Burada önemli sorun, bu neotik tarım devriminin ne kadar özgün olduğu, ne kadar aryenik kültürün yayılması sonucuna etkilendiğidir. Kendisinden, en az 6.000 yıl önce inşa edilen Aryan neotik kültürünün Çin'e yansımaması düşünülmemektedir. Aryan kültürünün ne kadar belirleyici olduğu daha önce taşımaktadır. Tarih, büyük kültür devrimlerinin kolay oluşmadığını, bunun için en uzun süreli ve özgün koşullar gerektiğini önümüze koymaktadır. Benim tahminimce bugünkü Çin ve sosyalizmi ve kapitalizmi ne kadar yerli ve orijinalse, Çin Neuriti'yi ve Uygarlı'da o denli özgün ve yerel damda taşır. Yanlış anlaşılmasın, en milli denilen kapitalizm dıştan ihtal olduğundan hiç kuşku yoktur. Çin içinde bu husus geçerlidir. Çin Neuriti'nin daha sonra Vietnam ve diğer Hindici yarımadasına, Japonya ve Endonezya adalarına, Kuzey yarımadasına yayıldığını tüm bu gelişmelerin tarihçesinin Milattan önce 4000'lerden önce olmayacağını yorumlayabiliriz. Çin köleci uygarlığının doğuşu için öngörülen tarihler yaklaşık milattan önce 1500'lerdir. İlk büyük merkezi imparatorluğun bu tarihte kurulduğunu, birçok kutsallıklar taşıdığını, Çin'in Uruku anlamına geldiğini belirtebilirim. Milattan önce binlerde tıpkı Sümerler'de ve Mısırlılar'da olduğu gibi kuruluş döneminden sonra bir dağılma ve Genişlemenin oluştuğunu gözlemliyoruz. Bu ikinci dönemde çok kent devleti kuruluyor ve Sümerler'de Ur dönemindekine benzer yoğun kent rekabet savaşları yaşanıyor. Üçüncü dönemde M.Ö. 250, M.Ö. 250 merkezi hanedanlıklar yeniden güçleniyor. Feodal aşama merkezi hanedanlıklar ağır basar. Yerli veya yabancı kökenli olmaları mümkündür. Bu merkezi hanedanlıklar 20. yüzyılın başlarına kadar katı bir biçimde devam ederler. Bu dönem Çin uygarlığının milattan sonra 500'lerde Çin Hindi, Japonya adaları ve Orta Asya Moğol ve Proto Türkler arasında yayıldığı gözlemlenmektedir. Çin kültüründe Sümer rahiplerine benzer tanrı icatlarından çok bilgelerin evren yorumu ilginçtir. Evreni ve doğayı kavrama ve yorumlamaları daha bilimsel niteliktedir. Evreni canlı tasarlamaktadırlar. Enerji tarifleri öğreticidir. Genel olarak Çin ruhiyatçılığına teozim denilmektedir. Bilgecilik de denilebilir. M.Ö. 500'lerde yaşayan Konfüçyüs daha çok uygar kent ve devlet düzeninin ilke ve ahlakını kurumlaştırmaya çalışır. Devlet toplumunun iradesinin resmi yasalardan ziyade, Sağlam ahlak ilkelerine dayandırması öğreticiliğine bağlıdır ve bu öğretiyi geliştirir. Zervişt ve Sokrat döneminde Yaşar ve onlar kadar içinde yer aldığı uygar toplumu etkiler. Bu üç büyük bilge daha çok ahlakın ve öz erdemin önemini belirtirler. Büyük ahlak savunucuları ve bilgeleridir. Çinliler maddi uygarlıkta önemli gelişmeler sağlarlar. Endüstriyel gelişmede Batı'dan çok önce gelişkindirler. Kağıt, barut ve matbaanın icatçılarıdır. Ticaretin en doğucunda yer alırlar ki bu tarihi ipek yolunun başladığı yerdir. Orta Doğu oyuvarlığıyla yoğun teması milattan önce ve milattan sonra ilk yüzyıllardadır. Kapitalizme açılışı 19. yüzyıl ortalarındadır. Günümüzde bir dev gibi büyümekte ve yeni bir Leviathan olarak ne yapacağı, nasıl yayılacağı Merakla izlenmektedir. Hindistan'da uzun bir neotik gelişmeyi yerelde gözlemlemiyoruz. Arjenle ilk temaslarından önce siyah pikmelere benzeyen ilkel klan döneminde yaşadıkları tahmin edilmektedir. Arjenlerin Hindistan'a ilk girişleri M.Ö. 2000 ila 1500'lere dayandırılıyor. Neotik devrim bu girişlerle bağlantılıdır. Bu devrime fazla aralık bırakmadan M.Ö. binlerde başlayan. Uygarlık devrimine önder eden Sümerlerle olduğu gibi raiplerdir. Meşhur Brahman raipleri de denilen bu sınıfın temel kutsal kitapları Milat'tan önce 1500'lerden kaynaklı vedalardır. Vedalar bir nevi İbrani kutsal kitabının Hint versiyonudur. Ama çok uzun ve karmaşıktırlar. Raip sınıfın müthiş tanrısallık temelinde inşa edilişine öykü edinmektedirler. Destanlaştırmayı da İhmal etmiyorlar. Kast rejiminin temeli oluyorlar. önce binlerde siyasi askeri güç sahipleri racalar belirir. Brahmanlarla sert bir çatışmaya girerler. Sonuçta her uygarlıkla görüldüğü gibi devletin yeni sahibi olurlar. İkinci kastik gücü oluştururlar. Çin'de olduğu gibi Hindistan'da da verimli akarsu ve deniz kenarları çiftçiliğe elverişlidir. Kentler daha çok M.Ö. binlerde çoğalırken büyük saray ve tapınaklarla temayüz ederler. Tarım çok daha gelişkindir ve çiftçiler, zanaatkarlar üçüncü klasik sınıfı oluşturur. En altta hayvanlardan daha kötü bakılan paryalar vardır. Temas edilmeleri bile günah sayılmaktadır. Hintliler çok renkli bir teoloji oluşturuyorlar. Büyük tanrılar kadar, sayılamayacak tanrısal varlıklar da inşa etmeleri söz konusudur. Aslında Sümerlerin derin etkisi görülmektedir. Fazla kafa karıştırıcı sentez kabiliyetinden yoksullukları ve dış köken kaynaklı olmalarındandır. Milattan önce 500'lerde tüm önemli uygarlıklarda görüldüğü gibi Çin'de Konfüçyüs, Grekler'de Sokrat, Med Persler'de Zerdüşt, Hindistan'da büyük din reformcusu Buda doğuyor, yaşıyor. Bu da tanrılara dayanmayan ve ahlaka dayalı bir reform geliştirmekte ünlüdür. Doğa ve toplumdaki büyük acıları göstererek telafi edici bir metafizik öğreti geliştirmek ister. Budizm uygarlığa tepkili ve çevreci karakterli güçlü bir öğretidir. Çin, Hindistan ve Japonya'da gelişme sağlar. Ahlak metafiziği açısından üzerinde önemle durulması gereken bir öğretidir. Güçlü uygulamalar ve öz nefis denetimi, ıslahı, rejimidir. Bir de Krishna denilen tanrı reformculuğu vardır. Adeta Zeus kültüne karşı daha çok başlangıç aşamasındaki kırsal gelişmeleri simgeler, Dionysos kültüne benzer. Dağ yaşamı, gezgincilik, özgür kadın alaylarıyla işli dışlı aşk öyküleriyle yüklenmiş, neotik kültürün güçlü etkilerini taşıyan bir dindir. Daha doğrusu özgür yaşam arzusuna yüksek değer veren bir ahlaki anlayıştır. Hint tanrıçılığının aşırı metafizik karıştı olan bir nevi materyalist eğilimle de yüklü olması, toplumsal karmaşıklığın ve yaşam farklılıklarının derinliğini ve büyüklüğünü gösteriyor. Hint uygarlığı, Pers ve İskender işgalinden sonra merkezi bir yapı kazanıyor. Yaygın ve başına buyruk racalar ilk köklü merkezleştirilmesini M.Ö. 300'lerde, İmparator Maşoka gerçekleştiriyor. Tıpkı Zerdüş din reformuyla Met-Pers merkezi imparatorluk ilişkisi gibi. Buda'nın din reformunu güçlü bir biçimde benimseyen Maşoka da bu çabasıyla başarılı olur. Daha sonra Çin kadar başarısını sürdüremez. Hindistan rajalarının başıboşluğu ve kaos halinde yaşamı varlığını sürdürür. sonra binlerde Müslüman devletlerin istinasına uğrar. Milattan sonra 1500'lerin başında Moğol kökenli Müslüman imparatorlarının yönetiminde tekrar merkeziyleşirler. Belli bir uygarlıksal gelişme sağlanır. Yayılma devam eder. 1500'lerden itibaren başlayan ve kapitalizme dayanması sızmalar 19. yüzyıl ortalarında İngiliz kapitalizminin sömürgeciliğiyle yeni bir aşamaya girer. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bağımsız bir devlet haline gelir. Pakistan ve Bangladeş adında Kuzeydoğu ve Kuzeybatı'da iki ucunu kaybetse de Himalayaların eteğinden tüm yarım kaplayan geniş deniz kıyıları ve akarsularıyla, bugün de bütün karmaşıklığıyla kültürel zenginini kapitalist uygarlıkla aşılayarak sürdürmek durumundadır. Kaotik ve çelişik kapılarla dolu bir ortamda rengarenk din, sanat ve ahlaktan tutalım, farklı dil ve politik yapılarla demokrasiye de taşınarak çok parçalı bir canavardan Güçlü bir leviyatana dönüşüp dünyayı nasıl etkileyeceği en az Çin kadar merak uyandırmaktadır. Japonya, Endonezya, Vietnam, Kore ve benzeri diğer Çin kökenli ana kültürlerden gelen ülke bazlı uygarlık alanlarının gelişmesi benzer karakterdedir. Ana uygarlığın gelişmesini takip etmek ve yaygınlaştırmak gibi bir konumları vardır. Konumuz bakımından ayrı incelemeyi gerektirmektedir. Uygarlığın Amerika kıtasındaki yayılımı iki aşamalıdır. Birinci aşamada Kızdırdereli grupların M.Ö. 700'lerde değişik tarihi yorumlar olmakla birlikte en akla yakını Buzul döneminden sonraki yayılımdır. O da bu tarihe denk düşer. Bering boğazından önce kuzey sonra güney Amerika yayıldıklarını görmekteyiz. M.Ö. 3000'lerde Neotik devrime tanıştıkları M.Ö. 500'lerde Uygarlaşma yönü de adım attıkları tahmin edilmektedir. Doğuda, Güney Amerika, Meksika'dan Şili'ye kadar Aztek, Maya ve İnkalar adıyla ilk uygarlıklar gerçekleştirirler. Sümerlerin ilk dönemindeki Uruk uygarlığını andırarak, bu uygarlıklar daha büyük şehirler kurmayı ve sayıların çoğalmasını gerçekleştirmeden sönerler. Daha çok iklim ve coğrafi koşulların bunda etkili olduğu tahmin edilmektedir. Avrupalılar geldiklerinde varlıklarını söndükçe de olsa devam ettirmekteydiler. Güçlü kent yapıları ve tapınakların kalıntıları etkileyicidir. Kıtaya doğru genişleme imkanı bulabilselerdi, üst aşamalara ve çok sayıda merkeze, merkezileşmeye kavuşabilirlerdi. Raiplerin öncelikli ağırlığı bu uygarlık denemelerinde de gözlemlenmektedir. Daha çok raip uygarlıklarda da diyebiliriz. Genç insan kurban etmeleri, Tanrılara insan kurbanı birçok uygarlıkta var. Ürkütücüdür. Yazıya benzer işaretler olmakla birlikte gelişmemiştir. Takvim anlayışları gelişkindir. Genel uygarla bazı bitki ve hayvan türleri araman etmişlerdir. Kuzey Amerika bu dönemde uygarlıkla tanışmamıştır. Amerika kıtasında asıl uygarlık patlaması milattan sonra 16. yüzyılla birlikte başlayan keşif İşgal, istila ve sömürgecilikle başlar. 19. yüzyılda kapitalizmin ulus devlet bölünmesi biçiminde görünüşte bağımsız ülkeler halinde doğan yeni kapitalist uygarlıklar gelişmesi Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşuyla önce hiçbir uygarlık tanımadığı için kökten kapitalist gelişmeyi çok hızlı bir şekilde yaşar. Dünya uygarlık sistemlerine katılır ve bütünleşir. Amerika Birleşik Devletleri ile de 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sistemin hegemon gücü olarak çıkışını sürdürür. Güney Amerika'nın Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri kökenli kapitalist uygarlığına karşı Küba, Venezuela, Bolivya ve benzerleri gibi yeni uygarlık model arayışı ise günümüzde heyecanla devam etmektedir. Günümüzün Dev leviyatanı Avrupa'nın birinci dönemde payına düşen neotik kültürünü kurumlaştırmaktadır. Roma İmparatorluğunun yayıldığı M.Ö. 100 yılında birkaç Romak garnizonu dışında Avrupa'da uygarlığın esamesi bile okunmaz. İskitler, Hunlar, Gotlar, Keltler, Nordikler adıyla çok çeşitli adlar altında kabile, göç ve çatışmalarıyla, köysel tarımsal gelişmelerle maden kaynaklarında, Az maden ticareti vardır. Yunan kültürünü ve Roma'yı bu süreçte ayrı tutuyoruz. Daha çok Orta Doğu Uygarlığının batı ucunu teşkil eden bu iki alanı ayrı bir başlıkla değerlendireceğiz. İnsanın ilk yürüyüşüne, elde alet besin arayışına, işaretlerden sonra ses diline kavuştuğu, ana Afrika köklü kültürün oluştuğu bölgelerde yaşanan uzun süre ilk köklü kültürüne bağlılığını, halen sürdürmektedir. Mısır uygarlığını Sudan'dan öteye tanımadığı Hristiyan uygarlığının ilk çağda ancak Habeşistan'ın bir ucundan tuttuğu İslam uygarlığıyla patlama yaşayan Semitik Araplarla büyük istilaya uğrayan kıta kuzeyde İslamileşirken 19. yüzyılda Avrupa kapitalist uygarlığıyla her taraftan sarılır. İç bünyesi gereği uygarlıkları zor hazmeden Afrika Günümüzde tam bir kavus, farklı kültür ve uygarlık aşamalarını yaşayan bir çorba halindedir. Nasıl ki, uygarlık veya moderniteyle özgür yaşamla bütünleşeceği, Güney Amerika örneğinde ve kısmen Ortadoğu'da gözlemlendiği gibi merak, endişe ve umutla beklemektedir.